Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, esas itibariyle Yüksek Askeri Şura'yı biraz Ali dün konuşmaya da başlamıştık ama Türkiye'de de çok bütün gazetelerinde Manşet ve sürmanşetlerinde yer alıyor. Aklı olarak da tabii bir yeni döneme girişimi işte oturulan koltuklara kadar konuşuluyor. Bu bir ne anlama geliyor birazcık konuşalım istersen. Bu oturulan koltuk mevzunu abartmamakta yarar var. Çünkü, <gülüyor> evet. çünkü gelecek sene genel Genelkurmay Başkanı değil, vekaleten değil de e, asil olarak... Ee, o görevde yaşa, yaş yaş e, toplantısına katılır da başbakanla gene eş başkan olarak aynı yan yana oturursa bütün bu, bu söylenenleri yalayı yutmak gerekecek. Onun için Evet. Yani çok hürriyet filan da çok lüzumsuz bence bir yerden. Hayır yani ayrıca neye göre öyle ne oturma düzeni neye göre belirleniyor? Hiçbir fikrimiz yok ki zaten. Bu düzen bunun. neye göre belirleniyor? Fikrimiz yok. Ee, sadece şunu biliyoruz şu anda Genelkurmay Başkanı e, vekaleten bu görevi yerine getirdiği için aslında asıl sıfatı e, yaşta bugün yaş e, toplantısında. ...asıl sıfatı kara kuvvetleri komutanı olarak orada yer alıyor. Evet. E, dolayısıyla işte bu bir hiyerarşi ve bu hiyerarşide vekaletten ve asaleten olmanın e, Türk bürokrasisinde e, çok önemli farkları vardır. Bunu herkes bilir. <gülüyor> e, dolayısıyla da buradan çok büyük anlamlar çıkartmak bana doğru gelmiyor. Anlam çıkartmak gerekirse şu anlam ilk defa e, Genelkurmay Başkanı'nın e, yani gö görevi başında... E, Zaman e, bir göre e, yaş toplantısından üç gün önce bir genel hükümet başkanının istifa etmiş olması e, ve bunun yarattığı doğal sonuçlar yoksa e, buradan yaş toplantısının e, tabii ki e, yapısı değişti e, demek mümkün değil ama. E, Türk Silahlı Kuvvetleri ile e, hükümet arasındaki e, ilişkilerde hükümetin e, silahlı kuvvetler üzerindeki e, kağıt üzerinde var olan kısmen ama fiilen olmayan e, üstünlüğünü ve olması gereken üstünlüğünü daha açık biçimde e, sergilediğini söyleyebiliriz. Bu olması gereken bir üstünlük, seçilmiş parlamenter e, demokrasi çerçevesinde serbest seçimlerle meşru, e, seçilmiş, meşruiyetini serbest seçimlerden alan e, bir hükümetin e, Türk Silahlı Kuvvetleri üzerinde veyahut e, polis üzerinde veyahut e, diğer bürokrasi üzerinde e, doğrudan e, e, işleme yönelik e, bürokrasiler bunlar. Bunlar üzerinde denetim, uygulama yönetim üstünlüğünü eline geçirmesi demeyelim artık. Uygulamaya başlaması aslında doğal bir şey. Onun için yaş, da yeni bir yaş falan değil şu anda bir geçiş dönemi. Evet. Yaş toplantılarının da zaten dikkat ederseniz saatlerce süren toplantılar yerine e, vekaleten Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten e, generalle başbakanın e, ikili toplantılarıyla e, daha çok anlaşılan e, görüşmeler e, yürütülecek ne? ve e, öyle çok çok uzun e, saatlerce süren hatta geçen sene olduğu gibi e, kriz olarak haklı olarak ifade edilmesi değerlendirilmesi gereken gerginlikler olmayacak. Çünkü onlar toplantı öncesi oldu ve sonuçlandı. Artık geride kaldı. Evet bu koltuk masa düzeni filan meselesinde de gelecek sene dediğin gibi bir şey olursa ki çok muhtemeldir. Ama gazeteler ne diyecek diye söylediğin zaman bunu hatırlamayacaklar bile. Yok hatırlamayacaklar. Bunu, <gülüyor> yani bugün yazan gazeteler. Çünkü onlar dikkat eksikliği bozukluğu sendromuyla malumler. Ee, işte maalesef. Maalesef. <gülüyor> i̇şte böyle pop Veyahut bir postmodern Veyahut her e, Her gün bir yenilik e, Ve her e, yenilik Her gün ortaya çıkan yenilik Bir önceki e, yeniyi de Birdenbire eski ve hatta e, Tamamen unutulmaya mahkum ettiği içinde evet. Böyle bir yerinde Tepinme hali aslında yeni yeni değil e, Bugün e, Birkaç gün içinde e, Yüksek Açgeli Şuranın e, önemli kararları gündeme gelecek. Bu iş bitecek ve yurt dışında daha bu işi uzaktan bakan kişilerin daha soğukkanlı değerlendirdik değerlendirebildikleri gibi aslında çok anlamlı bir dönemeç yaşandı ve bir Genelkurmay Başkanı, 3 kuvvet komutanının istifa etmeleri, erken emekliliklerini istemeleri çünkü emeklilikleri 31 Ağustos'ta e, uygulanacaktı ama istifa ettiler. Dolayısıyla e, 31 Ağustos'a kadar da görev başına değiller. Nitekim yaş toplantılarına da katılmıyorlar. E, böyle bir e, durum Türkiye'de e, doğrusunu söylemek gerekirse büyük bir trafik kazasının yarattığı heyecanın ötesinde bir e, heyecan yaratmadı. En azından e, ertesi gün e, o heyecan dinmişti. Belki birkaç saat çok heyecan olmuştur haklı olarak ama ertesi gün artık o heyecan dinmiş ve e, e, sonrasına bakılır hale gelmiştir dikkat ederseniz. Bu da çok çok önemli. Evet yani ve bu, pozitif bir şey olarak. Çok çok önemli, çok, çok pozit pozitif. E, artık Genelkurmay Başkanı'nın e, ismini ve kuvvet komutanlarının ismini bakanlardan daha fazla ezbere bildiğimiz e, bir e, Türkiye. E, siyasal gündemi e, yavaş yavaş, belki yavaş yavaş e, ortadan kalkacak demektir. Bu da çok önemli bir şeydir. Zaten dikkat ederseniz Genelkurmay Başkanı dışında eskiden gazeteciler bilirdi ama halk Genelkurmay Başkanı dışında eskiden Kara Kuvvetleri Komutanının kim olduğunu ezbere herkes söylerdi. Geçenlerde böyle bir küçük test deneme yaptım. Ben dahil 3 e, kuvvet komutanının ismini e, pat diye ezbere söyleyemedim. Bir, ben, ben dahil söyleyemedik. Evet. Bir yedilizce kişi e, kara kuvvetleri kim komutanı kimdi, deniz kuvvetleri komutanı kimdi bunları çıkartamadı. İstifa eden, emekliliklerini isteyen e, komutanlardan bahsediyorum. E, bu da hayırlı bir şey biliyorsunuz. Bu da önemli bir şey. Evet ee, bir değişim sürecinin somut göstergeleri bunlar. Evet, evet evet. yani gazeteler e, e, Türkiye'de kaos falan gibi, atan, böyle manşet atan e, gazete var mıydı bilmiyorum e, istifanın ertesi günü ama. Bizim aldığımız gazeteyi gördüğümüz gazeteler arasında rastlamadı. Uluslararası gazetelerde bazıları vardı mesela Financial Times'da devrim falan diye nitelenmiş. Yani kendi çapında bir devrim olarak dışarıdan baktığında al, e, algılanabilir ama kaos tabiri kullanılırdı değil mi? Bu evet. Böyle olsaydı büyük ihtimalle 10 sene önce kaos e, tabiri en fazla kullanılıyor olacaktı. E, bazı insanlar hemen bavullarını toplayıp Türkiye'de darbe olacak diye tedbiri mekan... E, Belli bir yere gidecekler, yurt dışına gideceklerdi. Evlerinde birkaç gün kalmayacaklardı. Evet, hatta Murat Belge'nin geçenlerde yazdığı gibi de yani sokağa çıkma yasağı bile ilan edilebilirdi böyle bir istifa durumunda filan yani. Evet, yani en azından darbe beklentisi çok açık biçimde olacaktı. Bir huzursuzluk olacaktı. Piyasalar, o meşhur piyasalar tepe taklak bir... Hatırlayacaksınız 2001 yılında Cumhurbaşkanı Başbakan'a anayasa kitabı fırlattı diye ortalığı dağılmıştı o meşhur evet. piyasalardan kitabı nedeni o değildi. bundan hiçbir olmadı. Ümit'in dediği gibi bütün bu olaylar Cuma saat 17'den sonra oluyor ve dolayısıyla iki günlük bir hazmetme süresini insanlara bırakıyorlar. E, doğrudur. E, Ümit Kıvanç bunu çok... Evet. Cuma akşamlarından nefret ediyorum demeye başladı <gülüyor> geçen yasında. E, bu e, ortam e, bir normalleşme ortamı. Ve e, belli ki e, istifa gerekçesi de daha doğrusu veda mektubu, istifa mektubundan ziyade veda mektubu önemli istifa eden Genelkurman Başkanı'nın. istifa Veda mektubunda belirttiği gibi artık istifadan başka yöntemin kendisi açısından kalmadığını Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dokunulmaz sonuçta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dokunulmazlığını korumak mücadelesinde ee, ...havlu atmanın işareti istifa. Diyor ki işte tutukluk süreleri e, çok uzundur. Doğru. Tutukluk süreleri haksızlıklara, mağduriyetlere neden olmaktadır. Doğru. Ama sırf Genelkurmay Başkanı'nın e, silahlı kuvvetler mensuplarının mağduriyeti söz konusu değil. Gazeteciler var. Hı hı. Ee, o zaman gazete sahipleri de istifa etsinler. Gazetecilerini koruyamadıkları için. Dünya kadar öğrenci var. O zaman rektörler de istifa etsinler öğrencilerini koruyamadıkları için. Bu bir dokunulmazlık e, hakkının e, korunamamasına olan tepki aslında. E, dokunulmazlık hakkının kalkması e, Türkiye'deki e, maalesef kötü uygulanan ceza yargısı uygulamasının subaylara da uygulanır hale gelmesine olan tepki dolayısıyla dokunulmazlık hakkının istisnai dokunulmazlık hakkının kalkmasına olan tepki ve bu tepkinin evvelden çok başka zaten buraya gelmesi mümkün olamazdı evvelden çok başka biçimlerde bu dokunulmazlık korunurken darbe tehdidi dair olmak üzere bütün bunların artık hiçbir etkisinin kalmaması karşısında komutanın istifa etmesi aslında ...şerefli bir davranıştır istifa. Ben yapamıyorum. Ben bu sorumluluğu alamıyorum. Dolayısıyla istifa ediyorum. Eleştirilecek bir şey değildir istifa. Evet, Türkiye'de de en çok eksikliği, eksikliği hissedilen, duyulan müessese. gereken ne kadar çok bakan, genel müdür, e, okul müdürü var aslında değil mi Türkiye'de? Evet, yani. bakımdan Koşaner'in istifa etmesini, aa işte korktu kaçtı falan gibi... E, pehlivan menkübelerini andıran tabirlerle değerlendirmek bana doğru gelmiyor aslında doğrusunu yaptı elimden gelen budur daha fazlasını ben yapamıyorum daha fazlasını yapmak istemiyorum bu duruma da bu duruma da uymak istemiyorum bu da bir haktır Evet, ben de aynı fikirdeyim. Üstelik bazı gazetelerde de yani biraz böyle ironik alaycı başlıklarla çıkması da doğru değildi bana sorarsa. Hayır, <gülüyor> tam tersini yapsaydı, oturup orada şeyle tepişerek başbakanla tepişerek yaş kararlarını geçen sene olduğu gibi engellemeye çalışsaydı, aslında daha <gülüyor> demokrasiye daha az uygun bir davranış sergilemiş olacaktı. Tabii ki istifa etme hakkına sahiptir. Genelkurmay başkanı da olsa savaş halinde değiliz. Hani savaş halinde istifa ettiği zaman dersiniz ki tam işin ortasında sorumluluğun ortasında ordusunu bıraktı kaçtı. Hani buna bile ben e, değer vermem ama hani bunu diyenler bir dereceye kadar haklı olabilirler diyelim. Ama e, böyle bir şey de yok çok şükür Türkiye'de. Dolayısıyla e, istifa etmesi e, de e, demokrat ...demokratik tam, tamüllere, demokratik geleneğe, demokratik normalleşmeye uygun bir davranış olarak değerlendirmemiz gerekir. Evet. İttifa etmesi, <gülüyor> itifa etmelerini diyelim hatta. Evet, evet. İttifa ederken e, burada çektikleri restin e, arkasında belki başka tepkilerin ortaya çıkacağını ümit etmiş olabilirler. Bunların ortaya çıkmamış olmasından şimdi hayal kırıklığına kapılmış olabilirler. Bunların hepsini... Bunların hepsi bir e, varsayım, bilmiyoruz. Sadece ve sadece biz e, bu e, koşullarda bu görevi yerine getiremeyeceğiz, istiva ediyoruz demiş olmaları bence sayılmaz. E, Bugün esas olarak değerlendirmemiz gereken davranış biçimi. Evet bir de buna belki şey ilave edilebilir <gülüyor> eskiye dönük olarak da daha önce işte çeşitli dağılacak tütün gibi çok feci şeylerde sorumlulukları olduğu düşünülebilecekken orada hiç istifayı düşünmemiş olmaları da bir eleştiri konusu olabilir. Tabi tabi tabi tabi tabi yani bu istifalar geç, geç kalmış istifalar olarak da söylenebilir değerlendirilebilir. Veyahut şu anda istifa etmesi gereken başka bir dizi e, asker veya sivil bürokratın olduğunu da hatırlatarak belki örnek teşkil etmesi gerekir. Evet. E, dolayısıyla e, önümüzdeki e, dönem e, bu yeni tabirinin e, çok aşırı e, kullanılmasına e, şu anda cevaz vermeyen bir dönem. Yeni bir ordu mu kuruluyor yok öyle bir şey. Yeni bir ordu kuruluyor denmeniz, bütün generallerin e, e, görevden uzaklaştırılması, A'dan Z'ye neredeyse e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, komuta yapısının değişmesi birdenbire. Ha, yeni ordu ne zaman kuruldu derseniz, aslında Türkiye'de yeni ordu 1960 darbesinden sonra kuruldu. Evet. Çok hı hı. önemli bir şey o. Tabii. E, generallerin neredeyse yüzde altmışı, yetmişi emekliye sevk edildi. Dört bine yakın yanılmıyorsam e, general, subay e, emekliye sevk edildiler. E, o zaman yeni ordu kuruldu Türkiye'de. Evet. Şimdi yeni ordu falan kurulmuyor. Genel kurmay başkanı olan kişi, geçen sene e, kara kuvvetleri komutanı olması önerilmiş. E, fakat Genelkurma Başkanı olması için e, geride tutulmuş bir kişi. E, kara Kuvvetleri Komutanı olan kişi e, gökten zembille inmedi. E, şu anda tabii ki e, tutuklu, dolayısıyla tutuklu oldukları için belki bu hafta yaş kararları çerçevesinde resen emekliye sevgililecek generaller olacak. Bunların sayısı da yüksek. 14 tane galiba general evet. var terfi etme sırası beklerken emekli olacak olan belki. Belki daha az bilmiyorum. Ee, ama buradan kalkıp da birdenbire yeni bir ordu kuruluyor e, demek e, AKP ordusu kuruluyor demek veya Fethullah Gülen ordusu kuruluyor demek. işte o e, e, AKP korkusu karşısında kendini <gülüyor> o tırnak içindeki eski orduya teslim eden zihniyeti e, ele veriyor. O korku çerçevesinde eski ordu birdenbire e, denize düşer'in yılana sarılması gibi birdenbire bir can simidi, kurtarıcı e, vasfı kazanmaya başlıyor. Yeni ordu falan kurulduğu yok. Evet, Var bu... olan ordu devam ediyor. Bu Ama, dediğinde çok bence altı çizilmesi gereken bir nokta. Yani ilk Türkiye Cumhuriyeti tarihi, yakın tarihindeki ilk darbeden sonra zaten baştan aşağı yeniden şekillenmiş. Emin Su dedikleri emekli inkılap subayları vesaire Eski bir ordu anlayışı yerine Değişti. Amerikan ordusu tarzı bir ordu getirmek üzere e, kısmen de bütün o e, subaylar e, emekli edilmişlerdi. E, NATO ordusuna geçiş için getirmişlerdi. Alman e, o, geleneğinden gelen eski Fevzi Çakman falan temsil ettiği e, subay ve e, ordu silahlı kuvvetler e, asker anlayışı yerine yeni bir asker anlayışı, yeni bir zihniyet, yeni uygulamaları getirmek için bütün o generaller, subaylar tasfiye edilmişti. Yeni ordu o zaman kuruldu. Evet, çok önemli o bu nokta. Ee, ve yeni ordu kurulurken öyle kurulur. Böyle iki üç kişinin tasfiyesiyle olmaz. Ki burada yani istifa var. hani Bir tasfiye da söz konusu değil sanki. E, tabii tabii istifa var ayrıca. Tabii, tabii. Yani istifaya zorlandılar gibi laflar da söyleyebilir ama zorla, istifada etmeyebilirlerdi geçen sene sonuçta. Yaş kararlarını e, kerhen imzaladı e, dönemin genelkurmay başkanı ama istifa etmedi. E, şimdi tam tersine dönelim. E, buradan hareketle e, artık e, silahlı kuvvetlerin e, e, partiyi kaybettiğini Kizarlı Kuvvetleri'nin artık e, bir e, dokunulmazlığı <gülüyor> olan, çok büyük bir dokunulmazlığı olan ve bir e, karar üstünlüğü olan e, devlet içinde kurum olma vasfını e, büyük ölçüde yitirdiğini, e, dönüşümün bugün başlamadığını, dönüşümün, aslında e, 2000, e, 2003'ten beri adım adım devam ettiğini, Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısının değişmesi hatırlayacaksınız bir dizi değişiklik var. Bunu hızlandıran, bunu siyasal olarak e, hızlandıran e, amil esas dönüşüm 27 Nisan E-Muhtırası'na e ertesi gün hükümetin ilk defa e, oreste reste cevap vermesi ve e, Genelkurma Başkanı'nın hak ettiği yanıtı vermesi, erken seçimlere gitmesi ve erken seçimlerde genel kurmay Partisi diyebileceğimiz parti partiye %20 oy çıkması Adalet ve Kalkınma Partisi'ne %47 oy çıkmasıyla sonuçlanmıştı. Ve o zaman partiyi kaybetmişti. Evet, temel kırılma noktası orada. Esas kırılma noktası orası. Hı. Hı. Hı. Ondan sonrası Doğal olarak böyle ilmek ilmek e, çözülen bir e, dokunulmazlık, üstünlük, e, ayrıcalıklık e, niteliklerini yitirmesi oldu Ergenekon davaları. Ve bu son açılan e, balyoz davası ve daha doğrusu son açılan internet andıç davası ki bence en fazla e, sarsıntıyı yapacak dava bu olacaktır. Çünkü burada... E, burada bazı, Dursun Çiçek başta olmak üzere subaylar konuşmaya başladılar. Evet daha bugünkü gazetelerde de var galiba. Evet. Konuşmaya başladılar ve konuştukları zamanda ta en yukarıya yani o dönemin iki genelkurmay başkanına, Büyük Anıt ve e, Başbuğ Başbuğ'a e, işi e, işaret ediyorlar. Ve bu e, bir darbe suçu değildir ama bir e, çok büyük bir e, Ceza suçudur hükümeti e, askerin, e, hükümeti e, dezenformasyon yoluyla, kara propaganda yoluyla e, hükümeti e, veyahut siyasal yapıyı istikrarsızlığa yönetmesi, e, toplumunu aldatması. Yani burada sadece hükümete karşı değil topluma karşı silahlı kuvvetlerin e, dönemin komutanlarının vermesi gereken bir hesap olacak. Toplumu aldatmak, yalan söylemek. Topluma evet. yalan bilgi vermek, toplumda bu yalan bilgilerle bir kanaat oluşmasına e, çalışmak... Ee, çok vahim suçlar bunlar. Evet, üstelik de sadece e, dursun çiçeğin değil, eee bizzat Genelkurmay'ın da kendi sitesinde e, yaptığı açıklamalarda da bunun itirafı da evet. do dolaylı bir itirafı yer aldı. Biz yaptık bu siteleri, kurdurduk. Evet, evet, gibi. evet. Yani, yani o yüzden çok acayip yani. Hayır, o yüzden de diğer davalarda olduğu gibi yoktur, yalandır, sahtedir falan da denen bir durum değil, değil artık. İyi, evet. Ya, yazılı olarak kabul edilmiş. İstifaların... Şimdi <gülüyor> Genel Komut Başkanı ve Kuvvet Komutanlarının istifalarının e, internet andıcı iddianamesinin kabul edilmesi ve açıklanmasından sonra gelmesi de bence çok e, rastlantı değil. Değil, evet. Çünkü burada hakikaten evet. artık inkar edilemeyecek, saklanamayacak çok ciddi bir sorumluluk var. Ya o sorumlunun yerine getireceksiniz ve Ege Ordu Komutanı veya başka komutanların e, hakkında dava açılması. Tutuklanıp tutuklanmalarını bir tarafa bırakalım ama dava açılmaları ve bu davalardan da büyük ihtimalle ağır ceza almaları. Ağır ceza e, müebbet hapis olmayabilir ama 5 yıl, 6 yıl, 7 yıl bunlar çok ağır cezalar çünkü. Ağır suçlar bunlar. E, almalarını kabul edeceksiniz. Bunun yolunu açacaksınız. E, o zaman zaten o dokunulmazlık dediğiniz şey genelkurmayın ta bütün komuta kademesiyle. Yani strüksallık Kuvvetleri'nin bütün komuta kademesiyle suçlu ilan edilmesi demektir. Evet, bu yani masa meselelerini bilmem ama dün de konuştuğumuz gibi önemli bir değişimin içinde sürecin içinde olduğumuzu gösteriyor. Belki de yetmez ama evet diyebiliriz. <gülüyor> evet, yetmez ama evet diyebiliriz. Ama artık son işin son, son sonucu. Bundan sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi e, siyasal iktidar olarak e, siyasal iktidarın bütün yaptıkları ve yapmadıklarından sorumlu hale geldi. Evet. Yani artık demokratikleşme veya Kürt sorunu konusunda adım atılmadığı zaman işte bazı dengeleri gözetiyor gibi bir şey bahane yok. Öyle bir bahane yok. Kesinlikle. Bunu yapan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları istifa ettiğinde hemen yerine e, vekaleten Genelkurmay Başkanı atayan... Yaş toplantısını beş tane eksik generalle şıkır şıkır işleten Türkiye'de bunun herhangi bir krize bir çalkantıya neden olmamasını sağlayan bir ortamda artık Adalet ve Kalkınma Partisi veya herhangi bir hükümetsin bunu sadece AKP için söylemiyorum. Evet, evet. Şu anda iktidarda olan herhangi bir hükümet, herhangi bir iktidar, herhangi bir parti. Ee, Mahir'in dediği gibi e, Elimizi tutuyorlar Türk Silahlı Kuvvetleri ne der Kıbrıs konusunda biz isteriz ama e, Ordu istemiyor Kürt e, sorunu konusunda biz Bir şeyler yapmak istiyoruz ama O dağdaki ne mutlu Türk'üm diyen Yazılarını sildirmemiz mümkün değil Mustafa Muğla'lı kışlasın adını Değiştiremiyoruz Hı. işte ne yapalım ordu Bunları yapan onu Rahat rahat yapar Dolayısıyla burada artık Yapa, yapılan kadar yapılmayanın da sorumluluğu hükümete aittir. Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Başbakan'a aittir ve bütünüyle hükümete aittir. Bu adalet ve kalkın, bu eleştiri için söylediğim bir şey değil. Bu, bu, bu artık yani. e, normal demokratik siyasette olması gereken Mükemmen, evet. bir tespit. Bir tespit evet. ve, ve bu. Bu şu anlama gelir. Milli Savunma Bakanı eğer Silahlı Kuvvetlerden sorumlu kişi ise bakan olarak e, silahlı kuvvetlerin yaptığı bir e, yanlış eylemden dolayı da bundan sonra Genelkurmer Başkanı değil Milli Savunma Bakanı'nın da istifası beklenir. Evet. Ee, peki bu noktada e, bence bunu e, herhalde şey yapıp, iki çok e, ilginç bir konudan dün bahsettin. Evet. Onu da gördüm. E, Biliyorsunuz sizde e, e, Seferi Sağ Belediye Başkanı e, Tunç Soyer'in e, Türkiye'de başlattığı, İtalya'dan e, e, başlayan Türkiye'de ilk örneğini olan bu e, sakin şehir Chittaslo e, e, Chittaslo sakin şehir e, geleneği ondan önce gene İtalya'da başlayan bir e, e, Slow food, e, yavaş yemek e, evet. geleneğinin devamıydı. Bunlar hayat e, kalitesini bir e, nicel e, olgulardan arındırıp e, nitelliğe önem veren e, yaklaşımlar. E, ne kadar daha fazla inşaat, ne kadar daha fazla e, refah anlamına gelmediğini e, e, daha küçük yerleşim yerlerinde, daha az otomobille, e, yürüyerek, e, bisiklete binerek, e, tıkınarak değil, zamanını e, yemek yemek keyfini e, alacak bir zaman içinde e, yemeğin tadına vararak hayattan zevk almak anlamına gelen bir yaşam felsefesi aslında. E, to modern toplum e, her şeyin anında tüketildiği ve her şeyin anında yanıtlandığı zaten... <gülüyor> Beni ve çoğumuzu boğan olgulardan bir tanesi bu internetin bir dizi bir dizi imkanı yanında ee, ...insanların sizden e, anında yanıt istiyor olmaları. Evvelden mektup yollayıp, üç günde mektup süresi, işte e, gidip gelmesi altı gün, yedi günde süren bir yanıt alma şeyini... ...şimdi Sabahleyin yolladığı inter, internet mesajına, iyi e, mesajı e, e, e, e. öğleden sonra yanıtlamadığınızda eline geçmedi mi? Ne oldu? Öğleden diye sonra diye... mı? Çok geç. Ooo, iki dakika. İki dakika sonra. <gülüyor> Evet ben ilkesel olarak internet mesajlarına eğer çok acil ve hakikaten e, yanıt verilmesi çok acil gerektiren bir şey değilse ilkesel olarak iki gün sonra cevap veriyorum. Bütün mesajlara iki gün sonra cevap veriyorum. Hayat hiçbir şekilde o gün her şeyin bitip her şeyin e, cevaplandırılacağı bir hızda yaşanmak zorunda değil. E, bu e, slow e, sakin e, şehir. Yavaş yemek e, hareketlerinin bir üçüncüsü e, geçtiğimiz günlerde e, başladı. E, Science dergisinde, e, pardon, Scientific American e, de, dergisinde yayımlanan bir manifesto, e, Almanya'da e, başlayan bir hareket. Bunu e, Fransa'da e, Met Üniversitesi'ndeki bir manifesto ile uzantıları var. E, Hareket, bu manifesto kendine e, Slow Science e, başlığını e, <gülüyor> ismini e, vermiş. Ve bu hareketin e, söylediği iki üç tane çok önemli olgu var. Birincisi diyor ki biz artık e, makale yazmak için makale yazmaktan bittik tükendik. Yazdığımız makaleler hiçbir anlam içermemeye başladı. Sadece makale sayısına bakarak başarımızın ölçülmesi aynı zamanda bizim yaptığımız bilimin kalitesini son derece düşürüyor. Hatta bazı bilim dallarında, Scientific American'daki yazıdan aktarıyorum, bazı bilim dallarında hatta biz bu yüzden bilimin bilimsel araştırmanın gerektirdiği deneme zamanını bile bulamıyoruz. Bulamıyoruz, çok ilginç, evet. Bu daha çok herhalde biyoloji, kimya, e, tıp gibi alanlarda geçerli bir şeydir. Ama e, sosyal bilimler içinde niceliğin, sayının kaç makale yayınlandı e, e, bilgisinin bu makalelerde ne anlatılıyor? Bu makaleler birbirinin e, çok küçük değişkenlerin e, değişmesiyle birbirinin aslında aynı hikayeyi anlatan makaleler mi, birbirinin kopyaları mı? Ee, bu taktiği e, uygula e, bu taktiği uygulayarak e, bol miktarda bazı bilim dallarında en azından felsefede pek kolay değildir ama iktisatta hele teknik iktisat alanındaysanız e, kimyada, e, mühendislik dallarında, e, tıpta bu e, tekniği uygulayarak çok bol makale yazabilirsiniz. Evet. Ee, ama ne anlatıyor? Bu makalenin getirdiği bilgi katkısı nedir? Bu gerçekten 5-10-15 makale denebilecek bir bilgi katkısı mıdır? Yoksa aynı şeyi 10 defa farklı biçimlerde anlatmaktan ibaret midir? Niye o zaman 10 defa aynı şeyi farklı biçimlerde anlatmak ihtiyacı duysun o adam? Zaman kaybı değil mi? O zaman biraz yerimizde tepinmiş olmuyor muyuz? E, sorularını e, soran e, ve e, araştırmanın zamana ihtiyacı olduğunu ve bugünün zamanının da anı, anı biraz evvel dediğimiz gibi anı hemen tüketmek e, baskısı altında e, olduklarını ve e, sonuç olarak da şöyle bir e, ifade çok dikkatimi çekti. Biz niçin bilim yaptığımızı? Anlatma e, için harcadığımız zamanı bilime harcamak istiyoruz. Bu yaptığımızın ne işe yaradığını anlatmak için harcadığımız zamanı bilime harcamak istiyoruz. Meslektaşlarımızın yaptığını e, kalitatif olarak veyahut e, kantite, e, nicel ve nitel olarak değerlendirme için harcadığımız o çok büyük zamanın e, bilime harcamak istiyoruz diyorlar. Gerçekten de bir şey çılgınlığı var biliyorsunuz. Değerlendirme çılgınlığı var. Ee, e, hani bu e, kredi değerlendirme kuruluşları gibi Şimdi moda, e, bilim adamı değerlendirme kuruluşları, her yerde pıtrak gibi e, e, değerlendirme kuruluşları, insanları işte e, yayımlan, e, e, makale yayınlayan, e, robotlar olarak değerlendirmeye başladı. Burada çok ciddi bir içerik kaybı, bir nitelik kaybı. Nicelin nitelin üstünlüğü, nicelin nitele baskın olması. Bunu da bir tür nesnel bir değerlendirme yöntemi olarak da bakılan bir şey bu. Nicelin nitele üstün olması. Ha işte bu, bu dergilerde makaleleri yayınlanmış. Dolayısıyla 15 makalesi varsa bu iyi bir şeydir. E 15 makalenin 15'inde de bir sene sonra, iki sene sonra tamamen unutulacak kimsenin ilgilenmeyeceği laflar söylüyorsa e onu... evet, citation index ile halloluluyor iş yani. Tabii tam, bunu tamamen terk etmek de mümkün değil ama bu e, nicelin tahakkümü diyebileceğimiz şeye karşı slow science benim çok hoşuma gitti. E, sakin bilim mi Sakin he, herhalde, sakin bilim. Ha? Sakin bilim <gülüyor> diyebiliriz, temkinli bilim diyebiliriz, dingin tabiri bana daha hoşuma gitti. E, dingin hmm, bir bilim, bilim e, e, Güzel, e, evet. arayışı e, diyebiliriz. E, bu e, manifestoyu Türkiye'deki bu konuda rahat olan e, bilim insanlarının e, imzalaması için isterseniz sitede e, manifestonun linkini muhakkak e, verelim koyarsın. evet. Tamam çok teşekkürler. Abi, Ahmet İnsel'le Ufuk Turu